Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın, hoş geldiniz Bengi ve... Günaydın. Evet. Günaydın. Hoş, <gülüyor> hoş geldiniz. Günaydın. Evet 15 gün aradan sonra bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. Ee, bir hatırlatma yapalım. Son programda yani son birkaç programdır zaten. Ee, müşterekler üzerine yaptığı özellikle işlerle Nobel alan Eylül ostromun ve ondan Feyz literatürden biraz bahsediyoruz. Müştereklerle ilgili argümanları nedir ne anlatıyorlar ve özellikle verdikleri örneklerden bahsettik. Son programda e, bir Alanya'daki balıkçılardan bahsetmiştik, e, İsviçre'deki otlaklardan bahsetmiştik. E, onların kullanım prensibi hiçbir ailenin kışın besleyemeyecek besleyebileceklerinden fazla mesela inek göndermemeleri, otlağı gibi. Valencia'daki su kullanım sisteminden bahsetmiştik. Bir örnekten daha bahsedeceğim ben. Ondan sonra biraz işte özetleyeceğiz ve kapatacağız artık Ostrom konusunu burada. Ostrom bahsettiği örneklerden bir tanesi Japonya'da. Bir de özellikle böyle çok farklı coğrafi bölgelerden, kültürlerden, örneklerden bahsetmeye çalışıyor kitabında. Bu müşterek alanların varlığın ve yerel kullanıcıları tarafından müştereklerin sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığının herhangi bir zamana ya da coğrafi bölgeye özel olmadığını göstermek için. Ee, Japonya'daki üç köyden bahsediyor. Osnum. Ee, özel, yani bu köylerde hem özel mülkiyet var hem de belli alanlar özellikle ormanlar ve meralar müşterek kullanılıyor. Müsterek hem de yani aynı zamanda ortak mal olarak, ortak mülkiyet olarak, yasal olarak da ortak mülkiyet olarak tanınan alanlar. Ee, bir kere belki burada bahsedilmesi gereken ki bütün örneklerde vardı, yerel bir karar mekanizmasının varlığı. Zaten bu köylerde, bahsettiği köylerde bir köy meclisi var ve bu köy meclisi zaten çoğu şeyi koordine ediyor. Köy meclisine her haneden bir e, temsilci gidiyor. E, ve köy meclisi her hane başına bu ortak kullanım alanlarından nerelerinden kullanılabileceğini, her hanenin nereden kullanım yapabileceğini, yine ormanlar ve meralardan bahsediyorlar Japonya bağlamında da. E, hem de bu e, Hangi zamanlarda, hangi zaman periyotlarında, işte yılın hangi aylarında, örneğin hangi evin e, kullanım yapabileceğini karar veriyor. Ee, her evden e, aynı zamanda bu ormanın ve meranın bakımı için, işte ne bileyim mevsimsel bazen işte orman yakmak gerekiyor oradaki işte e, kuru otların ve e, kuru dalların temizlenmesi için mesela bir şekilde veya meranın bakımı için belli bir emek gücü gerekiyor. Yine her hanenin buna da yani kullanım hakkına karşılık olarak o müşterinin yeniden üretilmesi ve bakımı için gereken emek paylaşılarak her evden veriliyor. Örneğin bir kışlık yakacak toplanması örneğini veriyor Ostrom kitabında. Her mahalleye e, belli bir alan veriliyor yani 8,10 hanelik bir e, gruba, gruba belli bir alan veriliyor ormandan kışlık yakacak toplaması için ve her ev sadece bir yetişkin gönderebiliyor e, ve yine belli bir saatte her mahallenin belli bir günü ormana girmek için ve belli bir saati var <gülüyor> bunların hepsi köy meclisine karar veriliyor. O yetişkinler her evden giden yetişkinler o saatte orada toplanıyorlar ve ormana giriyorlar. Ve e, kesim yapmaya başlıyorlar beraber. Ondan sonra bu kestikleri ot e, yakacak değil pardon. Kışlık yem yani kurutulacak ot. Evet. Otları kesip e, hepsi beraber aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitiriyorlar. Otları kesip bırakıyorlar. Otlar kurumaya bırakılıyor. Daha sonra burası ilginç. Her evden iki yetişkin girip. ...yine e, bu otları balyalıyor. Eşit balyalar saman halinde. Be, ha. Hı -hı. Ondan sonra bu da bittikten sonra o balyalar herkesin beraber yine göz önünde... ...eşit kümelere ayrılıyor. Sonra da e, çekiliş yapıp evler arasında bu balyalar e, dağıtılıyor. Dağıtılıyor Aynen. E, yani burada da bir hakkaniyet prensibi var. Yani her şey mümkün olduğu kadar eşit yapılıyor ki... Kimse kimseye hani sen daha fazla aldın, sen daha az aldın de, demesin ve o sistem yürüyebilsin bir şekilde. Ee, bunun yanı sıra hem ormanlarda hem de e, otlakların kullanımında e, kaçak kesim, kaçak kullanım olmaması için ya gönüllülük prensibi çerçevesinde bir şekilde evler kendileri organize ediyorlar ya da bazen dışarıdan birini tutarak bile Kaçak var mı yok mu bunu e, dedektifliğini yapacak birini görevlendiriyorlar. Yani o da izleme e, kısmını asla bırakmıyorlar. <gülüyor> Ve eğer kaçak kesim varsa, kaçak kullanım varsa bunun bir cezası var. Ve bu cezalar ilk e, kaçak yakalandığınız zaman daha hafif ama böyle tekrar ettiğiniz görüldüğü zaman giderek artan cezalar Cezalarda şöyle mesela kaçak kesim yapıyorsunuz ve işte at arabası ya da atınıza yüklüyorsunuz. Yakalandığınız zaman e, hem ekipmanınız hem atınıza el konuluyor. Ondan sonra belli bir cez ve, ve kaçak kestiniz miktar e, köy meclisi tarafından el konuluyor. O ondan sonra bir şekilde köyün e, ihtiyacına göre dağıtılıyor insanlara. Ekipmanı geri almak için de belli bir ceza ödemeniz gerekiyor. Bu cezalar da genellikle yine köyün diğer müşterekleri üzerine harcanıyor. Mesela köyün okuluna harcanıyor. Yani böyle bir özel bir yere gitmiyor o cezalarda. Ee, bu da bahsedeceğim aslında son örnekti. Ama şunu da bir bahsedip, bahsetmeden geçmeyelim dedik. Sadece başarılı örneklerden bahsetmiyor Ostrom 1990 ...kitabında, müştereklerin yönetimi kitabında. Ama bu demin <gülüyor> sözünü ettin ...Japonya'daki başarı... başarılı... Başarılı yani örneklerden, evet. Sonuç vermiş anladım. Aynen ve bu, böyle... JKK diyebilir miyiz? Japon köy komünizmi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de Türk evet. modelinden bahsedebilir miyim? Araya haber sıkıştırarak... ...bu yeni bir haber. Meralardan bahsediyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından... ...30 Ekim'de resmi gazetede yayınlanarak... ...yürürlüğe giren yeni bir yönetmelik var. Buradaki yönetmelikte... ...Merhaba yayla... <gülüyor> Özür dilerim. Yaylaklara kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi hmm. durumu söz konusu. Hmm. Yönetmeliğe göre ot bedelini ödeyen firmalara merve yaylakları yaylaklarda kentsel dönüşüm projeleri için alan tesis edilebilecekmiş. Ot bedeli sadece. Ot bedeli. Köy KOP Genel Başkanı Yakup Yıldız da diyor ki ot bedelini biz ödeyelim meraları inşaat şirketlerine değil bize versinler. Yani aslında tabii meraları daha önce de açmaya çalışmışlardı imar e, imara şu şekilde ama mera özelliğini kaybettiği e, yani yine 2B ormanları gibi yani evet. statüsünü kaybetti gerekçesiyle ama mesela bu bu çok nasıl bir manidar bir örnek. Şimdi bir kere yani zaten çok ciddi bir piyasa ilişkisi içine sen sokuyorsun merayı. Yani otun bedelini öde ve e, yerine başka bir şey koy diye. Otun bedeli tartışmaları da galiba 2012 senesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü Türkiye tarihinde hatta Osmanlı tarihinde ilk defa 2012 senesinde Türkiye saman ithal etmeye başladı. Ardından bu tartışmalarda ha. ortaya çıktı işte. Ot bedeli ne kadar bu ot, nereden otu alacağız nereden saman alacağız evet, gibi doğru, tartışmalar doğru, ortaya doğru, çıkmaya doğru, başladı. Haklısın, haklısın. Şimdi artık parasını verip ithal edip ardından Mera'ya da apartmanı dikebilecek misiniz galiba? Yani böyle bir tabii sadece otun bedeli üzerinden anlamlandırmak Mera'yı o çok yani o çok şey işte tam piyasa temelli bir bakış müştereklere yani o Mera sadece ottan ibaret değil yani hem bir sürü anlamda yaptığı diğer çevre hizmeti çevresel ekolojik hizmetleri açısından da Mera ekosistemini sadece ota indirgemek mümkün değil ama Belki bundan daha önemlisi asıl o köyler için Omer'ın çok daha farklı anlamları var. Sadece evet. o bedeni şey yapılamayacak. Bu konuda ee, mesela düzenlemeyi eleştiren Sarı Keçililer Derneği var. Pervin Çoban savran konuşuyor. İşte evet. Pervin abla demiş ki yaşam şartları giderek daha dağarlaşan keçi yetiştiricilerinin bu tür planlarla yok edilmek istendiği gibi bir durum söz konusu. Bir de tabii Sarı Keçeliler yarı göçer oldukları için onlarla ilgili onların her zaman diğer köylerle ihtilafları oluyordu. Hmm. Yani siz geliyorsunuz meramıza giriyorsunuz. Ee, biz bu merayı kullanmak için belli bir yani köy bir şekilde para topluyor. Yani mera kullanma bedeli ödeniyor çoğu yerde. Yani bir ihtilaf zaten onlar her zaman yaşıyordu. Bu durum tabii onların dur şeyini çok daha ee, zorlaştıracak hem de onlar yani... Belki bir köy merasını imara açmak isteyebilir yani o köydeki herkes isteyebilir ama sarı keçiler mesela zaten yerleşmek ve kendi yaşam biçimleri yaşam tarzlarında da zaten çok karşı çıktıkları bir şey bu tür dönüşümler. Ama kötü bir haber tabii ki. Kötü bir ki. haber evet. Yani bu vesileyle verelim dedik bu haberi de. Tabii yani şimdi Ostrom'dan bahsederken biraz Fikret'le bugün eleştirisiyle bitirelim dedik. Ee, Ostrom'un bahsettiği örneklerde bu tür şeylere çok yer yok. Yani devlet böyle bir anda o ortak kullanım alanını başka bir şeye açıyor ya da piyasanın belli bir baskısı oluyor gibi şeyleri çok o ekonomi politiği çok fazla irdelemiyor. O yüzden çok... ...yerel örneklere sanki dışarıdaki onları çevreleyen dinamiklerden bağımsızlarmış gibi yaklaşıyor. Hı hı. Ee, başarısız örnekler arasında belki gene yani çok anekdot olarak söyleyeceğim... E, ...kitapta geçen e, yine Türkiye'den iki örnek var balıkçılık örneği. İzmir ve Bodrum. Ve burada yani Alanya'da <gülüyor> başarılı bir sistem kurulabilmişken buralarda kurulamamasını çok kısaca anlatıyor. Başka örnekler de veriyor tabii Ostrom e, ama... E, şu, o da şu ki mesela Bodrum'da devletin eliyle troll balıkçılığının oraya girmesi var. Devletin özellikle özendirmesi ve desteklemesiyle. Hem troll balıkçılığı oraya giriyor. Daha önce küçük balıkçılar varken hem de e, işte, trollerin 3 milden yakına girmemesi sah sahile e, kuralında çok fazla sıkı sıkıya uygulamıyor. E, bir yandan da Bodrum'da artan turizm ve turistik yarı profesyonel ya da tamamen amatör balıkçılığın girmesiyle orada küçük balıkçılar arasında e, olan herhangi bir sistem zaten az yarı olan sistem tamamen çöküyor ve büyük balıkçılarla küçükler arasında ciddi bir çalışma başlıyor. Herkesin yakaladığı balık miktarı azalıyor ve böyle e, kullanılamaz olamaz bir sisteme yani işlemeyen bir sisteme doğru Yine gidiyor. Ve çöküş. Tabii. Aynen. Evet. Aynen. Balık varlığında da çöküş. Şimdi e, istersen Fikret sen bahset birazcık. Şimdi e, Öström daha sonra e, bir dizi kural koyuyor. Bir dizi koşul koyuyor. Nerelerde başarı var, nerelerde başarı yok. Onların üzerine inşa ettiği kurallardan bahsediyor. Ki zaten bu kuralları da Bengi örneklerinde aslında aktarmış oldu. Ben bir toparlama yap yapacağım. Öncelikle müşterek alanların sınırlarının iyi çizilmiş olması gerektiğini söylüyor. Ya yani bir müşterek alandan bahsediyorsak bu nerede başlıyor, nerede bitiyor, bunun ıı, üzerinde herkesin anlaşmış olması gerektiğini altını çiziyor. İkinci önemli koşul ki bu ıı, en önemli koşullardan bir tanesidir diyor Öström. Müşterek alanların kullanımına ilişkin kuralların hep birlikte topluca alınması gerektiğinin altını çiziyor ve tercihhan da burada e, konsensin yakalanmasının neden önemli olduğuna vurgu yapıyor. İşte Japonya örneğinde köy, köy meclisi toplanıyordu. Evet. İşte alan örneğinde balıkçılar, balıkçılar evet bunun korpeli ve yani bir tartışma sonunda bir müzakere sonunda bu kurallara ulaşılıyor ve bu kurallara gelirken herhangi bir kişinin kesimin e, dışarıda bırakılmamasının nedenle önemli olduğu e, belirtiliyor. Demokrasinin de temel tanımı böyle Aynen. bir şey olmalı. Vatandaşlar siyaset yapmak için demokrasi Aynen. değil vatandaş yani kendini oy vermek okul. değil yani. Tabii Sen. yani hem de yani belki işte Ostrom yine yani oraya çok fazla girmiyor ama bir yandan düşündüğümüz zaman yani bir kuralın beraber tartışma süreciyle verilmesi... ...o tartışmanın süreci bile o kadar önemli ki. Evet. Yani sadece oylama... ...yani girip oylama yapmak da değil. Bir şekilde orada deliberatif üzerine kafa yormak... ...herkesin pozisyonunu anlatması... ...belki pozisyonlar arasında geçişler... ...o hem de bir öznelleşme süreci... yani ...demokrasinin öznelerini oluşturan. Evet. Diğer bir önemli nokta... Kullanıcıların tümünün diğer kullanıcılar tarafından gözlenmesi, izlenmesi. Yani bir tür denetleme mekanizması getiriyor. Yani oradaki alınmış kurallara uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Ve eğer uyulmuyorsa, işte Bengin'in örneğinde belirttiği gibi, o kişiye... ...giderek artan bir... ...ceza me sesleni. mekanizması evet. getiriliyor. Bu işte bazen konuşmamak oluyor... ...bazen işte atına el koymak... ...bazen e, teknesine... ...bir süreliğine el koymak... Evet. ...olabiliyor. Giderek... E, ...sonunda aferozat etmeye varıncaya... ...kadar giderek artan... ...bir... E, ...mahalle baskısı. Mahalle baskısı, <gülüyor> mahalle baskısı <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Demokrasinin temel evet. özelliklerinden biri... ...içselleştirilen... ...yani içi dışa atmadan evet. ama ortak vatandaşlık kararları. Yani <gülüyor> çok ilginç ortak aslında. Ortak verdiğimiz kararlara uymamanın bir yaptırımı olmalı. Evet, hesap ve verilebilirlik yapının... meselesi aynen, aynen. yani demokrasinin evet. temel bir başka özelliği değil mi? Evet. Belki yani burada şey önemli bazı sistemlerde bahsettiği Osrum'un verdiği bazı örneklerde bu hakikaten ayrı bir mekanizma olarak ortaya konulmuş. işte Demin bahsettiğimiz gibi bir takım denetçilerin olması ve kaçak olduğu zaman yakalaması ve ona bir ceza verilmesi. Ama mesela hatırlarsanız geçen hafta alaydan bahsederken öyle bir ekstra mekanizma yok ama sistemin hı hı. kendisi öyle ki e, o denetlemeye getiriyor. Yani çünkü en iyi yer çıkan balıkçı. Sabah erkenden oraya gidecektir zaten yani kimse kimsenin yerine girerse sistemin kendisi ve kullanım şekillerinin kendisi zaten birbirlerini denetlemeye getiriyor ve orada da mesela bir e, köy konseyi yok ama jandarmayla onlar gidip konuşmuşlar ve yani bir yakalama olduğu zaman biz e, size getirebilir miyiz yani burada biz yakalasak da siz aynı kuralları bizim için uygular mısınız diye da eyvallah demiş gibi. Öström şunu kabul ediyor ki hani bu sistem sıkıntısız devam etmeyebilir, problem çıkabilir, itiraflar olabilir, Hı -hı. E, sistemin bunları çok rahat bir şekilde masaya yatırabilecek esnekliğe sahip olması lazım, bunların konuşulabiliyor ve bunların e, çözümlenebiliyor olması lazım. Hı -hı. Bu da bir başka koşul olarak koymuş durumda. Bir diğer e, koşul bu topluluğun, cemaatın bir anlamda e, öz yönetiminin öyle diyelim isterseniz e, daha yüksek e, otoritelerce kabul edilmiş olması lazım. Bunun bir başka ifadesi de o yüksek otoritenin bir noktada böyle paraşütle oraya gelip e, bir şeyi e, değiştirmemesi lazım. Mesela Bodrum hı hı. olayında olduğu gibi e, birden küçük balıkçılar kendi aralarında anlaşmışlarken... ...bir gün uyanıyorlar ve işte... ...trol balıkçılığı... E, kucaklarında bulunuyor... ...böyle bir şeyin olmaması lazım... ...bu da çok temel bir demokratik şey... ...yani tab tabandan... ...yukarıya doğru örgütlenen bir... ...toplumsal Ay. idare yönetim... ...yönetişim biçimi yani... Evet, değil? Evet. ...bir de şunu belirtiyor... E, ...ki e, hayatının son noktalarına... ...kadar e, bunun üzerinde... Hep ...kafa yordu ve... E, yazılar kaleme aldı. Örneklerinin çoğu küçük toplulukları, küçük cemaatleri ilgilendiren örneklerde işte bir balıkçı köyünde bir problem nasıl çözülüyor ya da Japonya'nın bir orman köyünde problem nasıl çözülüyor? Daha büyük mesela kirlilik, hava kirliliği gibi ya da ısınma gibi daha büyük ya da denizlerdeki kirlilik gibi daha büyük Hı -hı. E, müştereklerde problemi biz nasıl çözebiliriz? Orada da söylediği, aslında burada da bizim aynı mantığımızı getirmemiz lazım. Ama burada bir dizi katman üzerinden giderek, e, yani yerelden başlayan Hı -hı. ve daha genişleyen katmanlar üzerinden bir mekanizma kurmamız gerekiyor. E, tabii buna yönelik çok fazla... ...pozitif örnek getirebilmesi... ...mümkün olmadı hepimizin bildiği gibi. Çünkü orada çok başka dengeler... ...çok başka süreçler işin içindeydi. Fakat... ...özetle değil ki... ...işte bunlar olduğu zaman... ...başarı sağlanıyor. Bunlardan herhangi biri... ...iyi çalışmadığı zaman... ...başarısızlık oluyor. Dolayısıyla burada... ...hem topluluklara... ...cemaatlara bir güven var. Hem de biraz onların bu işleri hakikaten... Ee, nedenli e, demokrasiye inanarak, onu savunarak, onu içselleştirerek yaptıklarına bağlı olarak e, başarıyı yakalayabiliyorsunuz. Ee, orada sıkıntılar varsa başarısızlık geliyor. Ve Öström ve ekibinin diyelim geldiği nokta e, Hardy'nin 68'de vurguladığı e, bu trajediden çıkışın ya özel mülkiyete giderek ya Ceberrut Devlet'in gelip bir regülasyon koyarak evet. e, bu sıkıntıları çözeriz e, noktasına bir alternatif görüş sunabiliyorlar. Evet, ben de yani çok küçük bir parantez açayım izninizle. Yani elimde yeni Ekim sonu itibariyle çıkmış bir daily news'dan, daily ama gündelik anlamında değil. Herman Daly'nin adı Aha. gibi yazılıyor. <gülüyor> News. Oradan Brent Blackwalder diye birisinin ilginç bir yazısı var. Yani artık ekonomik büyümeye, tapınmaya tapınmayı durdurmanın tam zamanıdır diye. E, gezegenin dokuz sınırını e, hepsinin içinde kalabilmemiz için önce bu ekonomik büyüme fetişini e, bitirmemiz, sonunu getirmemiz ve gerçekten yani maliyetleri yansıtan <Gülüyor> ve şey ...istikrarlı durum... ...ekonomisine geçmenin... yollarını araştırmamız diyor. Belki bunu da daha sonraki programlarda... Zaten... ...şimdiden bulmuş. erken bir müjde gibi olsun... ...daha kesinleşmiş bir şey yok ama... ...büyük ihtimalle aralık ortası... ...sonu gibi... ...daha önce bu programda da bahsettiğimiz... ...Degrowth growth Vocabulary for a New Era... <gülüyor> ...ve onun editörlerinden Federico... ...ki onunla bir röportaj da yayınlamıştı. Evet burada olacak üç günlüğüne ve birkaç etkinlik yapmayı planlıyoruz onunla beraber onun da anonsunu burada yaparız ama özellikle işte yani iklim konuşmaları devam etmiş olacak büyük ihtimalle yine bir hezimetle sonuçlanacak ve Aralıkta yani her ya. şey bu durumun aciliyetine büyümeni, iyi sorgulamanın aciliyetine evet, işaret yani ederken... Evet Paris tamamen artık iklim meselesi olmaktan çıktı. Daha bu sabah kısmen değinme fırsatı bulduğumuz Michael Tickler'in mesela makalesi vardı. Ee, bu dünyadaki şimdiye kadar gelmiş geçmiş belki de en büyük barış konferansına dönüşüyor o. Bir yana Paris eski barış konferansları çünkü... E, Tamamen bir dünya çapında global evet. bir çatışma ve savaş dönemine girdiğimizi gösteren pek çok belirtiyi saymış. O yüzden bunları hızla evet. konuşup evet. tartışıyor olmamız lazım sanıyorum. Yani. Evet. yani bu bir yandan tabii çok konudan yine zaptık ama birazcık müştereklerden her şey alakalı diyerek. Çok önceden beri büyüme ve özellikle iklim değişikliğinin... Dünyanın her yerinde nasıl e, çatışma körüklediğiyle ilgili e, yazan çizen arkadaşlarımız hep oldu, yazanlar oldu. E, benim tanışma fırsatı da bulduğum e, e, Tropic of Chaos kitabının yazarı e, Christian Parente örneğin hmm. e, dünyanın birçok yerinden ve e, hem bu başarısız devletler, failed state denen devletlerin aslında nasıl iklim değişikliğiyle ilişkili, ee, süreçlerle de başarısız olduğunu anlatan hem de çok daha yerel belki boyutta çatışmaları, iklim değişikliğinin nasıl e, körüklediğini anlatan bir e, araştırmacı gazetecilik kitabı. Belki bir noktada ondan da bahsedebiliriz. Evet. Ee, vaktimiz de bitti zaten. <gülüyor> o yüzden. Evet, biraz geç başladık ama, Olsun. ama en azından ileride ne yapacağımızı evet. iki cümle söyleyelim. <gülüyor> bir sonraki aşama Öström ve ekibinin bir eleştirisi bir olacak. Hı hı. yani çünkü birazcık hep anlatırken de değinmeye çalıştık yani şunu anlatıyor ama bunu da dikkate almıyor falan gibi hı hı. biraz bizim bu eleştiri yapmayı önemsememizin nedeni bizim gibi hani bu meseleleri eleştirel bakan ve müsireklerin yerel yönetiminin gerçek ve yani imkanlı olabildiğini söyleyen insanlar açısından tabii ki Öztürüm çok önemli bir yerde. Ama çok da böyle hiç eleştirmeden hemen böyle çok amenna dediğimiz bir e, çerçeve e, gibi alınıyor gibi e, görüyoruz. Ve Öztürüm'ün o yüzden nasıl bir yaklaşım içinden konuştuğu, neleri dikkate alıp neleri dikkate almadı aslında çok liberal yani. Hiçbir şekilde ne gücü, ne piyasayı, ne devleti. Çok eleştirel bir şekilde dikkate aldığı söylenemez. Ne de yani müşterekleri nasıl gördüğü, insanları, toplumu nasıl kavramsallaştırdığı çok sorgulanmıyor çevrelerimizde. O yüzden bunu yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki programa öyle başlayacağız. Evet, ama bu tartışma açığı olması bile önemli Tabii çok. ki, yani tabii ki kesinlikle. Da... Evet. Onla saygımız sonsuz. Saygımı <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.